Boş. Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. WWF Birleşik Krallık, doğal habitatın bozulmasını bir Afrika fili üzerinden hazırladığı reklamla anlattı. Noel reklamı, nesli tükenmekte olan türlerin korunmasını amaçlarken, diğer yandan onların doğal yaşam alanlarının korunmasına yardımcı olmayı ve farkındalığı arttırmaya amaçlıyor. Evimiz olmazsa hepimiz yok oluruz, mottosuyla yola çıkan WWF, küçük bir kızın evinden kilometrelerce uzakta bir şehrin merkezinde olan hayali bir filin izini sürmesini anlatıyor. Reklamda konu edilen Afrika fillerinin yaklaşık %90'ı geçtiğimiz yüzyılda yok oldu. Ayrıca kaçak avlanma, genişleyen tarım alanları, arazilerin dönüştürülmesi bu canlıların doğal yaşam alanlarını da kısıtlıyor. Yeni bir araştırma küresel gıda sisteminden kaynaklanan salımların tüm diğer önemli emisyon kaynakları sıfırlansa bile tek başına Paris iklim hedeflerine ulaşılmaz hale getirmek için yeterli olduğunu gösteriyor. Tarım ve gıda şu anda küresel sera gazı üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Dünyanın gıda sistemleri 2012'den 2017'ye kadar yılda yaklaşık 16 milyar ton karbondioksit üretti. Temiz teknoloji daha yaygın olarak benimsendiğinden enerji üretimi gibi diğer karbon yoğun sektörlerden kaynaklanan emisyonlar yavaşlarken tarım ve politika yapıcıların daha az ilgisini çektiği görülüyor. Ancak Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre gıda üretiminden kaynaklanan salımlar mevcut eğilimlerde devam ederse 100 yılın sonunda kümülatif olarak 1356 gigaton'a yükselecek. Bu tek başına dünyayı 2060'larda 1,5 dereceden fazla ve 100 yılın sonuna kadar yaklaşık 2 dereceye kadar ısıtmak için yeterli bir miktar. Tabii diğer bütün salımları sıfırladığımızı düşünürsek. Oxford Martin Okulu'nda araştırmacı ve çalışmanın başyazarı Michael Clark, gıda sistemindeki salımların azaltılması için bu alana daha fazla odaklanılması ve daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor diyor. Gıda sistemlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları, genel olarak daha fazla gıda talebi, hayvansal gıdaların daha büyük oranda tüketilmesi gibi beslenme değişiklikleri, nüfus büyüklüğü ve gıda'nın nasıl üretildiğinin bir kombinasyonu nedeniyle artmış durumda. Ormansızlaşma ve toprağın turbalıklardan, suzak alanlardan ve değer yaşam alanlarından tarım alanına dönüştürülmesi iklim krizinin başlıca nedenleri arasında. Gıda üretiminden kaynaklanan diğer önemli salımlar ise suni gübreler. Çiftlik hayvanlarından ve çeltik tarlalarından, pirinçten yani kaynaklanan metan ve hayvan gübresi. Gıda atıkları da yüksek miktarlarda seragaz emisyonlarına neden oluyor. Gıda atıklarında yarı yarıya bir azaltım, emisyonların da azaltılmasında etkili bir yöntem. Daha iyi gübre kullanımı ve daha yüksek verim üreten agroekolojik tarım gibi uygulamaları içeren tarımsa genel emisyonların azaltılmasına yardımcı oluyor. Yani suni gübrelerin azot oksite neden olduğu biliniyor. Gıda üretiminden kaynaklanan emisyonlar güvenli seviyelere indirilecekse varlıklı ülkelerdeki beslenme alışkanlıkları da değişmeli. Clark bu ülkeler esas olarak et, süt ürünleri ve yumurta tüketiminin ortalama olarak sağlık önerilenlerinin çok üzerinde olduğu orta ve yüksek gelirli ülkeler diyor. Yani İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avrupa, Brezilya, Arjantin ve Çin et tüketiminin yüksek ve arttığı ülkeler arasında. Clark diyetlerdeki kalori alımı daha sağlıklı miktarlarda uyumlu olacak şekilde daha az et süt ürünleri ve yumurta içerecek genel olarak beslenme alışkanlıklarımızın değiştirilmesi gerekiyor. Böylece bu yiyeceklerin tüketimi tavsiye edilen beslenme şekliyle uyumlu olacak dedi. Ki zaten artık Tamamen vegan beslenmenin en iyi beslenme olduğu konusunda bilim insanları hemfikir. İstanbul, Silivri'nin Kınalı mevkiinde bulunan ve Marmara Denizi'ne bağlanan Kula deresindeki balıklar son günlerde ölmeye başladı. Suyun yüzeyine ve kıyıya vuran yüzlerce ölü balık çevrede yaşayanları tedirgin etti. Yurttaşlar yetkililerden rengi siyaha dönüşen deredeki balık ölümlerinin nedeninin araştırılarak çözüm bulunmasını talep etti Evet bu ölümlerle hep karşılaşıyoruz ölüm haberlerini alıyoruz ancak sonrasında bir haber gelmiyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki parklar artık güneş enerjisiyle aydınlanıyor. Parklara güneş enerjili aydınlatma direkleri yerleştirdiklerini belirten belediye başkanı Ramazan Şimşek parklarımız kendisi enerji üretecek ifadelerini kullandı. Şimşek güneş enerjisiyle aydınlatma direği sayesinde elektrikten %100 tasarruf sağlanıyor. Herhangi bir elektrik bağlantısı ve altyapı gereksinimi olmadan aydınlatma direği güneş ışığını depo ediyor ve hava karardığı zaman direkt aydınlatmaya başlıyor. Bu sayede 4 saatlik güneş ışığı deposu ile 24 saat aydınlık verebiliyor ifadelerini kullandı. Ramazan Şimşek güneş enerjisiyle aydınlatma sağlayan direklerimiz sayesinde göl başında tasarruf insanlarımızda çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz daha çok alanda bu güneş enerjisi ile aydınlatma sisteminin kurulumunu sağlamak. Amacımız hem doğaya duyarlı hem de toplumsal duyarlıklı bir gölbaşı diyor. Bu yıl 75 ülkeden 500'ü e aşkın belgeselin başvurduğu Bifet Ekolojik Temalı Belgesel Film Festivali'nde 15 film yarıştı. Ana yarışma kategorisinde Fethi Kayal adına verilen uluslararası yarışma ödülünü The Fever yani Ateş kazandı. İkinciliği İsviçre yapımı Passion Between Revolt and Resignation yani tutku ve İsyan ve teslimiyet arasında filmi kazanmayı başarırken üçüncülükse Green Blood yeşil kanın oldu. Daha çok bilgi için ve filmleri izlemek üzere www.bfed.org adresine gidebilirsiniz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankalın. Geze gelen Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan bizdan Uygar Öze Sadece bugünkü değil